bu hadisle ve şedden ve resulü. hadis kitabullah ve al Muhammedin sallallahu aleyhi sellem. Şerr al-umuri ve kullu muttasitin bid'a ve kullu bidatin dalale ve el sünnet vel Cemaat akidesinin ilkelerinden birisi de vela ve bera'nın kalben kamil olmasıdır. İbn Teymiyye rahimeullah şöyle demiştir. Kalbi sevgi ve nefret tam ve kesin olmalıdır. Bu noktadaki bir eksiklik ancak imanın eksilmesiyle gerçekleşir. Bedeni fiillerle yapılan vela ve berâ ise insanın gücü miktarınca istenir. Kalbi vela ve berası tam olan fert, gücü nispetinde fiili olarak da vela ve berâ yaptığı takdirde, fiili olarak da kamil vela ve berâ sevabı alır. Ne var ki bazı insanların sevgi ve buzu, arzusu ve nefreti Allah'ın ve Rasulünün sevgi ve buğzuna göre değil de kendi nefsinin sevgi ve göredir. Bu durum da hevanın bir türüdür. Böyle olan insan nefsine tabi olmuştur. Eğer bu konuda sadece cevap veremezlerse bil onlar sadece kendi nefsinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksın kendi nefsinin arzuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu to doğruya iletmez. Bunu Allah Azze ve Celle Kasas Suresi 50. ayetinde buyurmaktadır. Sonuç olarak bilindi üzere bütün peygamberlerin daveti aynıydı. Onlar yalnızca Allah'a ibadet etmeye, dini ve uluhiyeti O'na has kılmaya, O'nun hükmüne ve şeriatına razı olmaya, korku veya istekten dolayı Allah dışında ibadet edilen bütün tabutlardan beri olmaya davet etmişlerdir. Nahl 36. ayetinde andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tabuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimle de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hakkı oldu. Şimdi yeryüzünde bu aşında peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görür. Görüyoruz ki allah Teala bize güzel örnek olsun ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabına maruz kaldıkları ezaları karşı teselli olsun diye Muhkem kitabında parlak örnekler ve sağlam akide uğruna katlanılmış sıkıntılardan emsalsiz fedakarlıklar zikretmiştir. Nerede bulundularsa, ne zaman olduysa, nereye yerleştirilirse ve hangi asırda ve şehirde yaşadılarsa onlar mümin ediler. Müslüman davetçi ki o tabi ki bütün insanlar için hayır isteyendir. Bu örnekleri düşünmeye öylesine muhtaçtır ki, onlarda dava yolunda maruz kalınan sıkıntı ve meşakkatlere teselli veren birçok ders görecektir. Madem eza ve sıkıntıya maruz kalmak peygamberler ve salih kullar için Allah'ın değişmez adetiydi, ki onlar Allah'ın yaratılanlar içerisinde en değer verdiği kimselerdir, o zaman elbette kidayet ve hayır davetçileri çeşitli eziyetlere, alaylara, istihsalara ve azaba maruz kalacaklardır. Buna karşılık Allah'a daima yanlarında bulacak, onun gözetiminde ve muhafazası altında bulunduklarını hissedecek ve onun takdirinin onları çepeçevre kuşattığına şahit olup, maruz kaldıkları bu çeşitli eziyaların yalnızca imtihan olduğunu kavrayacaklardır. İntekim allah Teala Ali İmran 179. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah pisi temizden ayrıncaya kadar müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eden ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsanız sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Müminler hak üzerinde sabah ettikleri ve Allah'a tevekkül edip yalnızca ondan korkup, onun dışındakilerin korkusunu kalplerinden söküp attıklarında insanlar bundan etkilenecek ve bu tutum insanların Allah'ın dinine girmelerine, onun hidayetini rehber edinmelerine ve bu sadık insanlara tabi olmalarına kuvvetli bir dürtü teşkil edecektir. <gülüyor> Hamad bin Zeyd, Eyyub'dan Ebu Kılabe'nin şöyle dediğini etmiştir. Heva ehlinden olan kimselerin meclislerinde bulunmayın. Onlarla konuşmayın. Çünkü ben onların sapıklığına kapılmanızda veya onların doğru bildiğiniz şeyleri çarpıtmalarından korkuyorum. Yine Eyyub Ebu Kılabe'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Bir insana sünnetten söz söylediğinde sana bırakın bunu, bana Allah'ın kitabını getir diyorsa bil ki o sapıklıktadır. Bidatçı kelamcının Kur'an'ı ve ahad hadisleri bırakın, aklın gereklerinden bahsedin dediğini duyduğunda bil ki o Ebu Cehil'dir. Vahdedi vücutçu salik'in bırakın nakli ve aklı, zevk ve cidden bahsedin dediğini gördüğünde bil ki o insan süredinde zuhur etmiş iblistir. Eğer ondan çekinirsen oradan uzaklaş. Eğer ondan korkmuyorsan onu yere çal ve boğazını sıkarak ayetel i kürsüye oku. Selam bin Ebi Muti şöyle demiştir. Eyyub, ehli bir adam gördü ve zillet onun yüzünden okuyabiliyorum deyip ardından şu ayeti okudu. Bu zayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden kazan, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Araf 152. ayet. Daha sonra şöyle dedi. Bu durum bütün iftiracılar için geçerlidir. O heva ehlini harciler diye isimlendirir ve muhakkak ki harciler, İsim konusunda ihtilaf, kılıç konusunda ise ittifak etmiştir derdi. Yani haricilerin isimleri farklı farklıdır fakat hepsi de kılıç konusunda, yani Müslümanlara kılıç çekme konusunda ittifak ederler, ayaklanma konusunda. Hevahiliğinden bir kişi ona, Ey Ebu Bekir sana bir kelime hakkında soru sorabilir miyim deyince o hayır yarım kelimede olsa sorma diye karşılık verdi ve e, bu talep ve cevap iki defa tekrarlandı. Cerret Tabbi Eşas'ın Eyüp hakkında şöyle dediğini nakletmiştir. O otorite alimlerdendi. Evzai Yahya bin Ebi Kesir'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bir bidatçı ile aynı yolda yürüdüğünü gördüğünde yolunu değiştir. Muhammed bin Abdullah el-Ensar rüyasında Amr bin Ubeyd'in maymuna dönüştüğünü gördüğünü anlatmıştır. Amr bin Ubeyd kaderiye'nin ilk yerindendi. Halife Mansur İbni Ubeyd'i yani Amr bin Ubeyd'i tazim eder ve Amr bin Ubeyd hariç çepiniz yavaş yürür ve av istersiniz derdi. Anlaşıldığına göre onun zühdü ve iklasına aldanıp bidatinden gafil kalmıştır. Hatip şöyle demiştir. Amr bin Ubeyd Bağdat'ta 143 yılında ölmüştür. Bir rivata göre 144 yılında ölmüştür. Ahmet bin bir Haysemet tarih kitabında şöyle demiştir. İbn-i şöyle dediğini işte, Amr bin Ubeyd dehriydi. Selam bin Ebi Muti şöyle demiştir. Ben hacca için Amr bin Ubeyd'den daha ümit varım. Yani ben Haccac'ın Allah'ın azabından kurtulacağını ümit ederim de Amr bin Ubeyd'i hakkında bu şekilde bir ümit beslemem demiştir. İbn-i İbdan Kitab-ı Cafer bin Süleyman Tabai'nin biyografisinde şöyle demiştir. Ehl-i sadık ve mutkain olup, Bidat ehline mensup olan bir ravinin bidatne davet etmediği takdirde rivayette haberlerin delil olacağı konusunda ittifak etmiştir. Fakat yukarıdaki niteliklere haiz olan ravi yani bidat ehli olup buna bidatine davet ediyorsa rivayet etti hadisler delil olma vasfını yitirir. Yine İbn-i şöyle demiştir. Mürcelik ve rafızilik gibi görüşleri gayrimakbul mezheplerden olup sika olan ravilerin haberlerini belirttiğimiz şartlarda delil kabul eder ve onların görüşlerini halika karşı takındıklar tavrı Allah'a bırakırız. Ancak onlar sapkın görüşlerine davet ettiklerinde sika olsalar bile onların haberleri makbul değildir. Çünkü bidatini savunan ve bu konuda uzmanlaşan ravinin haberlerini kabul etmek, onların mezheplerine kapı aralayacağı gibi, talebenin de onun haberlerine ve görüşlerine itimat etmesine yol açar. İhtiyata uygun olan tutum, onların davetçilerinin rivayetlerini terk edip, yukarıda zikrettiğimiz vasıpları haiz olan si ravilerinin haberlerini kabul etmektir. Said bin Amir, Saduk ve Müslüman olan Harp bin Memun yoluyla, Şubenin damadı Hüveyn'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz Yunus'un yanındayken ona bir adam geldi ve sen bizi Amr bin Ubeydin meclisinden sakındırırken senin oğlun onun meclisine gidiyor dedi. Yunus benim oğlum mu diye sordu. Adam evet deyince Yunus öfkelendi ve kalkıp oğlunun yanına gitti. Evladım sen Amr hakkında düşüncelerin bildiğin halde ona mı gidiyorsun deyince oğlu... Benimle filan da vardı gibisinden sözler sarf ederek mazeretler önüne sürmeye başladı. Bunun üzerine Yunus ona şöyle dedi. Seni elbette zinadan, hırsızlıktan ve içki içmekten nehy ediyorum. Fakat Allah'a yemin olsun ki Amr bin Ubeyd ve arkadaşlarının görüşleriyle Allah'ın karşısına çıkmandansa bu günahlarla onun karşısına çıkmanı yeğlerim. Muhammed bin Abdullah el-Ensari bir arkadaşının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir adam i̇bn kaderi bir grup biliyorum. Onlardan hadis dinleyeyim mi diye sorunca cevabım Enam 68. ayetini okudu. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğüm vakit başka bir söze dalana kadar onlardan yüz çevir uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra kal o zalimler grubuyla beraber oturma. Bu ayeti okudu. Hafız Muhammed bin el-Berki şöyle demiştir. Yahya bin Mayenek Kader hakkında görüş belirtenin hadisi yazılır mı diye sordum. Şöyle dedi. Evet yazılır. Katade, Hişamet Dustuvai, Said bin Ebi Arube, Abdülvaris, yani Abdülvaris bin Said bir grup ravi daha zikretti. Bunlar kaderi yediler. Bununla beraber onlar sıkadırlar ve kendi görüşlerine davet etmedikleri takdirde hadisleri yazılır. Bu büyük bir meseledir. Kaderi, mutezili, cehmi, rafizi ravilerin hadis konusundaki dürüstlükleri ve takvaları bilindiğinde ve kendi bidatlerine davetçi olmadıklarında alimlerin çoğunluğu rivatlerinin kabulü ve hadislerle amel edilebileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ne var ki kendi bidatine davet eden ravinin hadislerinin kabulü konusunda tereddüte düşmüş ve yine çoğu böylelerin rivat ettikleri hadislerini terk edip bunlardan sakınılmasının gerektiğini belirtmişlerdir. Bazıları ise şöyle demiştir. Bidat ehli raminin dürüstlüğünü ve bidatine davet ettiği halde yalnızca onun rivayet ettiği bir sünnetin varlığını bildiğimizde bize bu caiz olabilir mi? Ehli hadisin bütün tasarımlar bize göstermektedir ki böyle bir raminin bidatı onu İslam dairesinden çıkarıp kanlı helal kılmıyorsa rivayet etti hadislerin kabulü caizdir. Bu mesele benim yanımda gerektiği gibi bir istidlale kavuşmadı. Yani Zehebi'nin açıklaması bunlar. Ondan benim için açıklığa kavuşan şudur. Bir bidata girip onun imamlarından sayılmayan onda aşırı gitmeyen ravinin hadisleri kabul edilir. Nitekim Hafız Ebu da yukarıda adı geçen ravileri rivayetleri makbul olan ehli bidata örnek göstermiştir. Ebu Zekeriya ile kastetti Yahya bin Mayn. Ve Sıdk ve hıfslarından dolayı onların hadisleri İslam kitaplarında yer almaktadır. Atâ bin Müslim, Sevri'nin kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. Sen Şam'da bulunduğunda, bulunduğunda Ali'nin menkıbelerini, Kufe'de bulunduğunda da Ebu Vekir ve Ömer'in menkıbelerini anlat. Yani Burada kastettiği Şam tarafı Emevilerin hakim olduğu bir bölgeydi o dönemlerde. Kufe ise Şialar'ın galip geldikleri bölgeydi. Bu sebeple oranın bidat eline karşı muhalefet et. Ali radıyallahu anh'ın hazretlerini Şam'da anlat, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu hazretlerini de Kufe'de anlat demiştir. Yine Sevri şöyle demiştir, bir bidatçı bilerek dinleyen kişi Allah'ın himayesinden çıkar ve himayesi kendisine bırakılır. Bir bidatı duyan onu etrafındakilere anlatmasın çünkü bu bidat onların kalbinde yer edebilir. Selef imamlarının çoğu bu şekilde da bulunmuştur. Çünkü onlar kalplerinin zayıf, şüphelerinde çevik ve amansız olduğu inancındaydılar. Ahmet bin Amber şöyle demiştir. Bir kişinin Hammad bin selemeyi çekiştirdiğini görürse, onun İslam'ı hakkında kötü niyetler beslediğini düşün. Din hakkında, İslam hakkında kötü düşüncelere sahip olduğunu düşün. Çünkü Hammad bidatçıların amansız düşmanıydı. Asba İbni Vehbin şöyle dediğini nakletmiştir. İmam Malik'e kaderilerin ve diğer ehli bidat müntesiplerinin arkasına namaz kılmanın hükmü soruldu. O, onların arkasında namaz kılmasını doğru bulmuyorum diye cevap verdi. Ona ya cuma namazı o da mı kılınmaz diye sorulunca o, cuma namazı farzdır. Bazen bir insan hakkında bir takım şeyler söylenir ama gerçekte o insan öyle değildir dedi. Ona Eğer onun bidat ehli olduğuna emin isen ve bunu güvendiğim insanlardan duymuşsam arkasına namaz kılmayayım mı diye soruldu. O da eğer eminsen kılma dedi. Sanki şöyle demek istemişti. Bidat ehli olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip değilsen kıl. Yani burada cuma namazını ayırmasının sebebi yani vakit namazlarını başka imamların arkasında da kılabilirsin ama e, cuma e, yani devlet imamlarının o zamanki devlet yöneticilerinin tayin ettiği imamların arkasında e, kılınıyordu. Şimdi e, eğer yönetim bidatçı bir yönetim ise onların atadığı valilerin veya imamların arkasında cuma namazı, bayram namazı böyle cemaatle eda edilmesi zorunlu olan, yani namaz nasli şartlarından olan şeylerdir cemaat bu namazlarda. Bu sebeple onların arkasında... E, Cuma namazı kılmayı ayrı ele almışlardır. Bu hilafetin olduğu zamanlar için geçerli. Hilafet olmadığında ise e, durum farklı. Bizim zamanımızda mesela hilafet yok. Bu devletin camileri de cemaati temsil eden e, camiler değildir. E, bu zamanlarda mesela vakit namazlarını Müslümanlar sahi, akide sahip Müslümanlar kendi aralarında cemaat olup kılabilirler. Yani böyle bir yol var. Ama Cuma ve bayram namazlarını e, Müslümanların halifesi varsa halifenin tayin ettiği imamlar kıldırıyorlardı. Bu sebeple Cuma namazını ayrı devlendirmişlerdi eski imamlar. Leis Bin Saat şöyle demiştir. 80 yaşıma girdim. Bugüne kadar hevahinden hiç kimseyle tartışmadım. Bidatlar ve hevalar Leis Malik ve Evzayin'in döneminde zayıf ve sönüktü. Sünnetler ise kuvvetli ve azizdi. Böyle olmasına rağmen yani sünnetler galip olmasına rağmen o dönemde bundan kaçmıyorlardı. Ahmet bin Anbel, İshak bin Rahüye ve Ebu Ubeyt zamanında ise bidatlar açığa çıkmış. Ehli eser yani muaddisler büyük imtihamlara maruz kalmış. Ehli heva ise devlet kendi arkalarında olduğu için başlarını kaldırmıştı. Hal böyle olunca alimler kitap ve sünnet ile onlara karşı mücadele etmişti. Fakat bu hal gün geçtikçe ilerlemiş ve alimler akli delilleri de kullanmıştı. Cidaller uzamış, tartışmalar alevlenmiş ve şüpheler türedikçe türemişti. Allah'tan bizi sağlam tutmasını dileriz. Yakub el-Pesevi, Hasan bin Rabi'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Abdülvaris'ten hadis dinlerdik. Namaz vakti geldiğin, girdiğinde yanından ayrılır, onun arkasında namaz kılmazdık. Yine Hasan bin Rabi şöyle demiştir. Abdullah bin Mübareke, Abdülvaris'ten hadis rivad ettiniz fakat Amr bin Ubeyd'ten etmediniz neden diye soruldu. O da çünkü Amr kendi bidatının davetçisiydi dedi. Yani Abdülbaris bin Said de e, kader ile itham edilmiş birisidir. Amr bin Ubeyt de böyledir. Fakat Amr bin Ubeyt bidata davet eden bidatına davet eden birisiydi. Katade Abdülbaris bin Said buna benzer imamlar ise e, kader konusunda bazı batıl görüşleri olan kimselerdi. Fakat bu görüşlerine davet etmiyorlar. Mesela onlardan hadis almışlardır. Arkasında namaz kılmasalar bile Hadisini almışlardır çünkü hadisin rivayetinde onların sadakatleri, sadık oldukları sabit idi. Sıkallıkları sabitti. Hadisini almışlar fakat arkasında namaz kılmamışlar. Birçok alim, sadık ve mutqin hadis ezber ve rivayetinde büyük kabiliyet ve yönere sahip olan ama bidatine davet eden ravilerin rivayetlerini reddetmiştir. İmam Nevevi de bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir. En zahir ve en adil görüş budur. Çok sayıda alimin, hatta alimlerin genelinin görüşü de bu yöndedir. Hafız Ebu İshak ise bu tür ravilerin rivayetlerinin kabulünü, kendi bidatlarını destekleyen rivayetler olmaması kaydına bağlamıştır. Mesela bir kaderi, bir hadis rivayet ediyor. bidatının davetçisi de değil ama rivayet ettiği hadis onun bidatını destekleyici mahiyette buna şüpheyle yaklaşmışlardır. Veya bir Şia taraftarı, Şia görüşünde olan Birisi Ali radıyallahu anh'ın fazleti hakkına bir hadis rivayet ediyorsa buna da şaibeli yaklaşmışlardır. Bidat'ın da olmasa dahil. Hamad bin Zeyd'in kaderi ya akidesine sahip olmasından dolayı Abdülbaris'ten hadis dinlemesini nehyettiği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Mübarek'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Miskinlerin meclisinde bulun fakat bidat sahibi insanlar meclisinden uzaktur." dur. Yine Abdullah bin el mübarek şöyle demiştir. Biz Yahudilerin ve Hristiyanların sözlerini aktarabiliyoruz fakat Cehmiye'nin sözlerini ağzımıza alamıyoruz. Albin Hasem'in Şakik şöyle demiştir. Abdullah bin Mübareke Rabbimiz nasıl bilinir diye sordum. O gökte arşın üstündedir dedi. Ona Cehmiye de böyle diyor dedim. O da hayır. Biz Cehmiye'nin dediği gibi Allah burada bizimle beraberdir demiyoruz dedi. Cehmiye muhakkak ki bari her yerdedir. Allah her yerdedir der. Selef ise Allah'ın ilmi her yerdedir der ve nerede olursanız olun o sizinle beraberdir ayetin delil getirir. Yani ilmiyle sizinledir ve derler ki Kur'an ve sünnetin dediği gibi o arşına istiva etmiştir. Evzayı kendi döneminde imamdır şöyle demiştir. Biz ve tabiun nesli her zaman muhakkak ki Allah arşın üstündedir der ve sünnetin onun sıfatları hakkında söylediği uslara iman ederdik. Muhtelif bölgelerdeki alimlerin malum olduğu üzere, Selevin mezhebi sıfat ayet vadislerini tevil, tahrif, teşbih ve etmek etmeksizin geldiği gibi kabul etmektir. Gerçek olan şu ki Allah'ın sıfatları hakkında söz söylemek onun zatı hakkında söz söylemenin bir dalıdır. Bütün müminler bilir ki yaratıcının zatı benzersiz bir hakiki varlık olduğu gibi onun sıfatları da emsalsiz ve mevcuttur. Hümeydi şöyle demiştir. Süfyan bin Uyeyne kendisine Bişrel Merisi kıyamet günde Allah'ın görülmeyeceğini söylüyor denilince... Allah onun cezasını versin. O Allah'ın şahitliğini işitmemiş mi? Hayır. Onlar şüphesiz o gün Rablerinden onu görmekten mahrum kalmışlardır. Mutaffifin 15. ayet. O gün dost da, da mahrum kalırsa, dostum düşmana karşı ne üstünlüğü kalır dedi. Abdurrahman bin Affan şöyle demiştir. Bir zemlerinin Mina'da tutulduğu sene Süfyan bin Uyeyne'nin öfkelendiğine ve Hudbe'de şöyle dediğine şahit oldum. Bunlar kader ve itizal hakkında konuştular. Biz de insanlara onlardan sakınmalarını emrettik. Biz alimlerimizi Amr bin Dinar'ı, Muhammed bin El-Münkedir'i, Eyyub bin Musa'yı, Ameş'i, Misar'ı gördük. Onlar Allah'ın kelamından başka bir şey bilmezdi. Biz de Allah'ın Allah'ın kelamından başka bir şey bilmeyiz. Allah'ın laneti buna aykırı söz söyleyenin üzerine olsun. Bunların sözleri Hristiyanlarınkine o kadar çok benziyor ki bunların meclisinde bulunmayın. Yani bu sakındırdık kimseler o dönemin Hanefileri. Yani Ebu Hanife'nin öğrencisi, Bişirel Merisi, Hanefiler onlar temsil ediyordu onlar bayağı palazlanmıştı bidatleri halifenin de desteğini aldıkları için dönemin halifesini yani hanefilerden sakındırıyorlar burada Ahmet el-İcli şöyle demiştir Ebu İsa el-Fezari Sika sünnete ittiba eden salih bir kişiydi İskenderiye ahalisini eğitip onlara sünneti öğreten o idi. orada söz sahibiydi emreder ve nehyederdi İskenderiye'ye bidat elinden bir kişi girdiğinde onu oradan çıkartırdı o geniş bir hadis bilgisine ve en bir fıkıh kabiliyetine sahipti. Sultan'a emirler verir ve ona yasaklar koyardı. Bir defasında ona 240 kırbaç vurmuş ve bu duruma içerleyen evzayı öfkelenip onun hakkında ileri geri konuşmuştu. Ebu müsir şöyle demiştir. ''Ebu İsa el-Fezari Dimaşk'a geldiğinde insanlar toplanıp ondan hadis dinlemek istediler.'' O bu durumu görünce bana insanlara git ve kaderi akidesine sahip olanlar ders meclisimizde bulunmasın. Filanın görüşünde olan meclisimizde bulunmasın de dedi. Ben de çıktım ve bu haberi onlara verdim. i̇bn saat şöyle demiştir. Cerir bin Abdülhamid Sika ve kendisine ilim seyahatleri yapılan büyük bir alimdi. Yani ilim almak için kendisine yolculuk yapılırdı. i̇bn var. onun hakkında şöyle demiştir. O hüccettir. Onun kitapları sahih hadisler içerir. Züneyc. Ben Celir'in şöyle dediğini işittim demiştir. Ben Ebu Nücey'i gördüm, ondan hiçbir hadis yazmadım. Cabir el-Cufi'yi gördüm, onun hadislerini de yazmadım. İbni i gördüm, onun hadislerini de yazmadım. Bir adam ona Eyyebu Abdullah, sen fırsatları kaçırmışsın deyince o şöyle dedi. Hayır kaçırmadım. Cabir ricata inanıyordu. Yani Ali radıyallahu anh'ın dirilip tekrar e, geleceğine inanıyordu. Ebu Necih Nücey Kaderi'ydi. İbni i ise ölmek üzereyken çocuklarına, şu 60 kadınla elenmeyin çünkü onlar sizin annelerinizdir diye mutanikanın caiz olduğuna inandığını ortaya koyan bir vasiyette bulunmuştu. O Cufi'den imtina edip hadis almama konusunda da mazurdur. Çünkü Cufi bidat elinden idi ve sika değildi yani Cabir el Cufi. Hüceymi Sufilerin şeyhiydi. İsmi Ahmet bin Atayil Hüceymi olan bu kişi Basralıydı ve kaderiye inancına sahip bir bidatçıydı. Bir Zahid'in bidatlarla donanması ne çirkin. O aynı zamanda Basra'nın büyük hocası Abdullah bin Zeyd'in de talebesiydi. Ebu Said İbnül Ağar abi onu tabakatun nüsraakta yani <gülüyor> elinin tabakalar kitabında zikretmiş ve şöyle demiştir. İbadette ve cehette temayüz etti. Daima az yemek yedi ve şöyle dedi. Allah'a ulaşmanın yolu sadece şu kapılardan geçer. Oruç, namaz, açlık. Kendi el emeğiyle geçinmeye çalışırdı. Lütfeddah kendi şeyin yoluna bağlıydı, mutezili değil kaderiydi. Biraz da hadis dersi almıştı. Abdurrahman bin Ömer Rüste şöyle demiştir: İbn Mehdi bir Cuma günü beni kader konusunda konuşan Ahmet bin Ata'nın yanında otururken gördü. Yani bu hujây denilen denk için yanında. Ahmet bin Ata gördüklerim içerisinde en zayid olan insandı. Bu yüzden İbn Mehdiye mazaretlerlere sürdüm. Bunun üzerine İbn Mehdi bana şöyle dedi. Onun meclisinde bulunma. Çünkü göreceğin en küçük zarar senin oradan, senin ondan Allah için reddetmen gereken bir şey duyup ona yanlış yaptın demek yerine susup bunu yapmamandır. Salih Cezer'e şöyle demiştir. Rabbini şöyle dediğini içtim. Işte, Şafi bana dedi ki ey Rabbi benden şu üç nasihati kabul et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında söze dal ileri geri konuşma. Çünkü yarın hasmın olarak karşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulursun. Kelami meselelerle uğraşma. Çünkü ehli kelamın tatil yaptıklarını fark ettim. Yani Allah'ın sıfatlarını iptal edip yok saydıklarını fark ettim. Yıldız ilmiyle de uğraşma. İbn-i Rebi'den İmam Şafii'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Eğer isteseydim, her muhalife bir reddiye yazabilirdim. Ama kelam benim işim değil. ondan bana hiçbir şeyin nispet edilmesini de istemiyorum. Bu ruh İmam Şafii'den... Tevatür yoluyla nakledilmiştir. Bukhari şöyle demiştir. Bir kurban Muhammed bin Yusuf el Firi yanına girdiğini gördüm. Kendisine bunlar mürcidir denilince çıkarın onları dedi. Bu hadise üzerine onlar tevbe edip irca itikadından, mürcelik itikadından döndüler. İcide'yi şöyle demiştir. Said bin Ebi Meryem Sika idi. Onun uzun bir koridoru vardı. Bir adam gelir ona selam verirdi. O selamı şöyle alırdı. Lâ aleyke ve lâ hafizeke ve Yani Allah seni güvende tutmasın, muhafaza etmesin ve çeşitli belalara gark etsin. Ben bu nasıl selam alma diye sorduğumda bana o kaderidir derdi. Başkası gelip selam verince aynı karşılığı verirdi. Ben bu ne dediğimde o habis bir cehmidir derdi. Bir başkası daha gelip selam verince yine aynı selam alma şeklinde mukabele eder ve ben yine bu ne diye sorduğumda o rafizidir derdi. Onlar ise selamlarını aldığını zannediyorlardı. Hasılı o çok akıllı bir kişiydi. Mısır'da ondan daha dindar kimse görmedim. Osman bin Saadet Dalimi şöyle demiştir. Bir gün Cehmiye'nin görüşlerini nasıl reddedeceğimi öğrenmek için Yahya bin Yahya'ya gittim. O gün meclisinde Hüseyin bin İsa el-Bistami, Ahmet bin Hariş el-Kadi, Muhammed bin Rafi ve zannederse Ebu Kudame, Serahsi ve başkaları bulunmaktaydı. Ona Cehmiyye'nin bazı görüşlerini anlatmaya başlamıştım ki öfkelendi ve kızarak beni azarladı. Bana sus dedi. O mecliste bulunanların önünde Cehmiyye'nin görüşlerini dile getirmem büyük bir hata saydı ve kabul etmedi. Muhammed bin İsmail tirmizi Nu'man bin Hammad'ın şöyle dediğini işittim demiştir. Allah'ı yaratıklarına benzeten kişi mutlaka küfre girmiştir. Allah'ın kendisini nitelendirdiği vasıflardan birini inkar eden kişi kesinlikle küfre girmiştir. Elbette ki ne Allah'ın kendisi için belirttiği niteliklerde ne de Resulünün onun için belirttiği vasıflarda teşbih vardır. Bu söz hakikati ifade etmektedir. Teşbihten ve sıfat hadislerini inkar etmekten Allah'a sığınırız. Zaten fakih olan da sıfatlardan sabit olanı inkar etmez. Ne var ki sıfatlara iman edildikten sonra iki yerlerin yaklaşım tarzı sergilenmektedir. Birincisi sıfatların tevil edilip asıl anlamlarından çıkarılması. Selef sıfatlarını ne tevil etmiş ne de asıl manalarından çıkarmak suretiyle tarif etmiştir. Bilakis bunlara iman edip bunları geldikleri gibi kabul etmiştir. İkincisi sıfatların ispatında aşırıya gitmek. Öyle ki onlar sanki beşer vasfıymış gibi tasavvur edip zihinde şekillendirmektir. Bu durum cehalet ve sapkınlıktır. Gerçek olan şu ki sıfat mevsufuna tabidir. Madem ki mevsuf yani nitelenen, bizim görmediğimiz ve onu gören birisinden hakkında bilgi edinmediğimiz Allah'tır ve onun benzeri hiçbir şey yoktur, o iştendir, görendir buyurmaktadır. Öyleyse bizim zihinlerimiz yaratanın keyfiyetini, nasıllığını ispata nasıl olanak bulabilir. Elbette ki Allah bundan yücedir. Allah'ın sıfatlarının durumu da aynen böyledir. Bunları ikrar eder ve bunların hak olduklarına iman ederiz. Ancak asla başka misallere benzetmeyiz ve şekillendirmeyiz. Riva edildiğine göre İbn-i Ebi Duat, Hemşerisi olduğu için ve daha başka sebeplerden dolayı Ali İbnül Medini'ye mali yardımda bulunurdu. İbn-i Biduat ihtiyarlayınca felç oldu. İbn-i Biduat o dönemin, yani Ahmet bin Hambel'in de hayatta olduğu zamanlarda, e, muhtezilerinin ileri gelenlerindendi. Abdullah Zülkinani onun evine gitti ve ona, sanmak ki seni ziyaret için geldim, aksine seni cildinde hapse mahkum ettiği için Allah'a hamd etmeye geldim.'' dedi. İshak bin İbrahim el-Begavi, Ahmet bin Hanber'in şöyle dediğini işittim demiştir. Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Bu sözü Seleme bin Şerif'te Ahmet bin Hanber'den işitmiştir. Bu söz ondan tevatür ile aktarılmıştır. Ebu İsmail Tirmizi şöyle demiştir. Ben Ahmet bin Hanber'in şöyle dediğini işittim. Kur'an muhtestir diyen kafirdir. Yani sonradan olduğunu söyleyen kafirdir. İsmail bin Hasan es-Serrat şöyle der. Ahmet bin Hanbel'e Kur'an mahluktur diyenler hakkında ne dediğini sordum. O da onlar kafirdir dedi. Kur'an'ı telaffuz etme mahluktur diyenleri sordum. Onlar cehmidir dedi. Ahmet bin Zencu'ya şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbel'in lafziler, cehmilerden daha kötüdür dediğini işittim. Yani lafziler burada benim Kur'an telaffuzum mahluktur diyenlerdir. Bunlara cehmiyenin lafziye kul deniliyor. İşte bu lafziler cehmilerden daha kötüdür diyor Ahmet. Salih Babası Ahmet'in şöyle dediğini naklediyor. Cemiye üç fırkadır. Kur'an mahluktur diyenler, Allah'ın kelamıdır deyip susanlar, Kur'an telaffuz etmemiz, burada herhalde bir tecrüme tas var, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu konusunda tevakkuf edenler olsa gerek. Kuran telaffuz etmemiz mahluktur diyenler. lafzının de, vakfının de arkasında namaz kılınmaz. Yani e, Kur'an Allah'ın kelamı mıdır, değil midir bilmiyorum deyip böyle tevakfif edenin bir de bizim Kur'an'ı telaffuz etmemiz mahluktur diyenler. Bunların da arkasında namaz kılınmaz e, demiştir Ahmet bin evet. Mervezi şöyle demiştir. Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Ambel'e Ebu Şuhade Susi'nin kızını Kur'an'ın mahluk olup olmaması konusunda tevakkuf eden kocasından ayırdığını haber verdiğimde, yani nikahlarını bozuyor, ayırıyor onları. O isabetli davranmış. Allah onu e, selamette tutsun dedi ve ona dua etmeye başladı. Muzahim el-Hakani şöyle demiştir. Amcam Abdurrahman bin Yahya bin Hakan bana mütevekkilin kimi kadın tain, yani hakim olarak e, kimi tayin etmemiz gerektiğini Ahmet bin Ambele sorun diye emretti. haber verince Ondan Ahmet bin Hanbel'in verdiği cevabı bana göstermesini istedim. Kendi nüshasını çıkarıp bana uzattı. Müsaada şöyle yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ahmet bin Hanbel'e sorduğum sorulara verdiği cevapları yazdıktan sonra ona arz ettiğim, ben yani doğrulattığım nüshadır. Bu yazıkların onun bana verdiği cevaplardır. Ona Ahmet bin Rabah'ı sordum. O tanınan bir cehmidir. Ona Müslümanların bir takım işlerinin sorumluluğu verildi takdirde Müslümanlar bundan zarar görür diye cevap verdi. Halenci'yi sordum, bana aynı cevabı verdi. Şuayb bin Sehli sordum, o cehmi itikadına sahip olmasıyla tanır dedi. Ona Ubeydullah bin Ahmedi ve Maruf bin Ebi Şuayb'i sordum, bana yine aynı cevabı verdi. Ona Ahvaz Kadisi Muhammed bin Mansur'u sordum, o İbn-i Ebi Duat'la beraberdik. Onun tarafındaydı ve onların amelleri aynıydı. Fakat o onların en iyileriydi dedi. Ona Ali bin El Cad'ı sordum. O cehmi olmasıyla tanınırdı. Ancak son dönemlerde onun bu inancından döndüğünü duydum dedi. Fetih bin Sehli sordum. O Merisi'nin talebelerinden bir cehmidir dedi. Sevciyi sordum. Hevahili bir bidatçıdır dedi. İbrahim bin Attab'ı sordum. Onun itikadını bilmiyorum. Yalnız o el Merisi'nin talebelerindendi dedi. Kısaca bidat ve hevahiliğinden birinden... Müminlerle ilgili herhangi bir şeyde yardım talep etmek uygun değildir. Kaldı ki müminlerin emirinin görüşü bu duruma imkan tanımaz. Zira o sünnete uyan ve bidat eline muhalefet eden biridir. Ahmet bin Ambe şöyle demiştir. Adurrahman bin Yahya bana bu mektupta bulunan bütün isimleri sordu. Ben de ondaki isimlerin tamamını söyledim. Hastalıktan gözlerimin feri sönmüştü. Bedenimde zayıf düşmüştü. Bu yüzden kendi attımla yazamadım. Yalnızca kağıdın altına imza mahiyetine şu notu düştüm. Oğlum Abdullah benim emrimle ve huzurumda. Yani onların huzurunu şahitliğiyle e, onu onayladı. Taberanı şöyle demiştir. Muhammed bin Musa bin Hammad, Muhammed bin Abdullah bin Tahir'e şu şiir yazdı. İbn-i neticesi hoşnutluk verici çetin bir imtihana uğratıldı. Ahmet olan sevgisi gösterir sünnete tabi olanı. Gördüğünde onun hakkında ileri geri konuşan birini bil ki düşecektir er geç onun bütün maskeleri. İbrahim bin İshak şöyle demiştir. Bir gün Ahmet bin Hanbel bana duydum ki Haris el muasibi e, sana sık sık uğruyormuş. Bir gece onu çağırıp beni gizleyerek onun sözlerini dinlememi sağlar mısın dedi. Ben de tabii ki olur dedim. Ebu Abdullah'ın bu başlangıcı beni sevindirdi. Haris'e gidip ona davet ettim. Ona talebelerinizi de, talebelerinizi de getirebilirsiniz dedim. Bana ey İbrahim onlar kalabalık dedi. ''Bana yaptım. Ebu Abdullah'a da haber verdim. Akşam namazından sonra bize geldi. Onu üstteki odaya çıkardım ve orada kendini birdini okumaya verdi. Haris ve talebeleri geldiler. Yemek yedikten sonra namaz kıldılar ve bunun dışında gece boyunca başka namaz kılmadılar.'' Harsın önüne dizilip otur, oturdular ve gece yarısına kadar sessizce beklediler. Nihayet birisi harse bir mesele sordu. O da anlatmaya başladı. Talebeler öylesine hareketsizce dinliyorlardı ki başlarına kuş var sanırdınız. Kimi ağlıyor, kimi de çıkarıp çığlık atıyordu. Ebu Abdullah'ın durumuna bakmak için, yani Ahmet bin Ambe'yle bakmak için yukarı çıktığımda onun halinin değiştiğini gördüm. Kendisine nasıl buldun diye sordum. O da cevaben bunlar gibisini hiç görmedim. Hakikat ilminde bunun sözlerine benzer bir şey görmedim. Sana söylediğim gibi bunlarla arkadaşlık yapmanı doğru bulmuyorum dedi. Ardından da kalkıp gitti. Said bin Aziz Ahmet bin Ebil Havari'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Sünnette tabi olmadan amel işleyenin amelleri batıldır. Hatip şöyle demiştir. Her el-Muasibi'nin zülp ve usulüttin yani kelam konularını ele alan ve mutezine ile rafızların görüşlerini reddeden birçok eseri vardır. Cüneyt şöyle demiştir. Babası Harise büyük bir servet miras bırakmıştı. O dinlere ayrı olanlar birbirlerine mirasçı olamaz diyerek mirası reddetmişti. Onun babası vakfiilerdendi. Yani Kur'an Allah'ın kelamı mıdır değil midir bu konuda tevekküp edenlerdendi. Ebu'l-Hasan bin Miksem Ebu Ali bin Hayran şöyle dediğini aktarmıştır. Muhasibi babasının yakasına yapışmış ona annem boşa senin dinin başka derken gördüm. Yani Harisen Muhasibi böyle birisi eee ve Rafizilere reddiyeler de veren birisi. Böyle olmasına rağmen Ahmet bin Hanbel Harisen Muhasibi ile eee konuşulmasını, onun derslerine katılmasını yasaklıyordu. Çünkü Harisen Muhasibi bidat eline reddiye verirken kelam metotlarını kullanarak reddiye veriyordu. Yani selefin itikadını savunuyordu fakat kelami meselelere giriyordu. Yine tasavvufa dair e, yani selefin konuşmadığı bazı konuları Ayrıntılarına giriyordu. Bu sebeple Ahmet bin Ambel ondan sakındırıyordu. Muhasibi saygın ve değerli bir alimdi. Birkaç kelam meselesine girince kim ve öfkeye maruz kalmış ve kınanmıştı. Said bin el Berzai şöyle demiştir. Ebu Zura Errazi'nin meclisindeydim. O muhasibi ve kitaplar hakkında ne düşündüğünü sorunca şöyle dedi. Onun kitaplarından uzak durun. Çünkü onlar bidat ve sapıklık doludur. Eserlere yani rivayetlere yönel. Onlarda tatmin edici bilgiyi bulacaksın. Siz hiç Malik'in, Sevri'nin, Evzai'nin akla gelen şeyleri ve vesseseleri yazdığını işittiniz mi? İnsanoğlu bir dahil ne de çabuk bulaşıyor. Kasım bin Ebi Salih de şöyle demiştir. Hac günlerinde Ebu Bekir Muhammed bin Fadl ile Kureyş bin Ahmet İbrahim bin Hüseyin'e gidip Ferevi'nin Malik'ten rivayet etmiş olduğu ilk sordular. O onlara yönelip cevap vermek istemişti ki Zaferani ona zındıklara mı hadis söylüyorsun dedi. İbrahim bin Hüseyin zındık kim deyince Zaferani işte bu dedi. Ardından da muhakkak ki Ebu Hatim Errazi imtihan etmeden hadis rivayet etmez açıklamasında bulundu. Yani kendisine hadis rivayet ettiği kimsenin ahidesini sorgulamadan hadis rivayet etmiyordu. Bunun üzerine İbrahim şöyle dedi. Ebu Hatim'i bize hadiste emirül müminin kabul ederiz. Fakat imtihan etmek haricilerin yöntemidir. Bu ders meclisinde el sünnetten hazır bulunan talebeler gönül rahatlatan şeyler, daha ehlinden olanlar ise kalpleri, kalplerini paralayacak, gözlerini yaşartacak sözler işitsinler. Bu sözler üzerine o ikisi ondan hadis dinlemeden ayrılıp gittiler. İbni yani İmam Taberi, Et-Tabsilfi Mealimiddin adlı eserinde şöyle demiştir. Allah Teala'nın kendisi için ve Rasulünün onun için belirttikleri ve akılla gününe varılmayacak sıfatlar konusunda bilgisi olmayanı cehaletinden dolayı tekfir etmeyiz. Fakat öğrendikten sonra inkar edenler elbette ki bu hükmün dışındadır. Bu sıfatlara bazı örnekleri verirsek Allah'ın işten ve bilinen ol, bilen olması ki iki elinin bulunması e bunlar Allah Teala'nın aksine onun her iki eli açıktır ayetinde geçmektedir. Maide sures 64. ayeti bir yüze sahip olması çünkü Allah Teala yalnızca Rabbinin yüzdür baki kalacak Rahman 27. ayetinde buyurmaktadır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade etti onun gülmesi yani Allah azze ve celle'nin gülmesi ve semaya nuzul etmesi gibi sıfatlarını zikredebiliriz. Yani bu sıfatları bilmeden inkar edeni e, cahaletinden dolayı tekfir etmeyiz ama bunlar öğrendikten sonra bu ayetler kendisine ulaştıktan sonra inkar ederse işte onu tekfir ederiz diyor. Ebu Abdullah el-Hakim babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Zaferani şehre gelip Kur'an'ın mahluk olduğu düşüncesini ishal edince Serrac'ın şöyle seslendiğini işittim. Lanetleyin Zaferani'yi ve halk arasında bir hengame başladı. Herkes Zaferani'yi lanetliyordu. Bu yüzden o şehri terk edip Buhara'ya gitmek zorunda kaldı. Oluyor ki biz Serrac, Sirac gibidir yani kandil gibidir derdik demiştir. Murtaş'a e, kul muhabbet makamlar nasıl ulaşabilir diye soruldu. O Allah'ın velilerine dostluk, düşmanlarına da düşmanlık yaparak diye cevap verdi. Kendisine falan su üzerinde yürür denildiğinde bana göre Allah'ın hevasına aykırı davranmaya muvaffak kıldığı kimse, yani hevasına, muhalefete muvaffak kıldığı kimse su üzerinde yürüyenden daha üstündür dedi. Evet bu konu devam edecek sonraki derse bırakalım inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfurullah. enne